Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Bu meydan nelere şahit olacak bilmiyorsun. Hem Allah Resulü savaşta zarar görebilecek kimseyi orduda istemiyor. Yaşın küçük, peygamberimize başka türlü hizmet edersin. İleride gerekirse yine savaşırsın. Abi. ...beni küçük görüyorsun ama... ...Allah yolunda savaşmanın ne büyük bir şey olduğunu anlayacak yaştayım. Bak istediğin oldu. Aslan kardeşim savaşa katılacak kadar büyümüş. Gel kılıcını bağlayalım. Ya Resulallah! Bana izin verin sizinle birlikte geleyim. Yaralıları tedavi eder hastalara bakarım. Belki de Allah bana şehitlik nasip eder. Ey Allah'ın Resulü! Rabbine bu kadar yalvarış ve yakarış yeter... O sana olan vaadini yerine getirecektir. Müslümanlarla müşrikler artık karşı karşıyaydı ve savaşın başlaması an meselesiydi. 45. bölüm. Mekke yıllardır içinde biriktirdiği kini kusmak istiyordu. Bu sefer içlerinden çıkıp dinlerini terk edenlerin cezasını keseceklerdi. Savaşta erkekleri harekete geçirmek isteyen kadınlar şarkılar söylüyor, defler çalarak onları cesaretlendiriyorlardı. Savaşı kazanacaklarına o kadar emindiler ki, galibiyet şöleninde içmek üzere develerine fıçılarla şarap yüklemişlerdi. Aralarından savaşmak istemeyenlerin geri dönme taleplerini büyük bir yaygara kopararak reddediyor, Onları korkaklıkla itham ediyorlardı. Bedir kuyularının olduğu mekana geldiklerinde su kuyularının kapatılmış olduğunu gördüler. Hazırlıksız yakalanmışlardı. Stratejik önemi olan bir alanı Müslümanlara kaptırmışlardı. Ama sayılarının çokluğuna olan güvenleri kendilerine kısa sürede bu işi bitireceklerini düşündürüyordu. Su kuyuları kapatılmış. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Hayvanları sulamamız lazım. Bizim de ihtiyacımız var. Su olmadan ne kadar dayanabiliriz ki? Kureyş ordusunun önünde atıyla dolanan Utbe onlara şöyle sesleniyor. Su düştüğümüz duruma bak. Karşımızda akrabalarımız var. Onlarla savaşırsak ne elde edeceğiz? Ey Kureyş! Muhammed ve arkadaşlarıyla savaşırsak... Ne kazanacağız? Bugün onlarla savaşırsanız her biriniz bir diğerinin ya amcasını ya yeğenini ya da başka akrabalarını öldürmüş olacaksınız. Burada galip gelseniz de birbirinize sonsuza dek nefretle bakacaksınız. Bu sebeple geri dönün ve Muhammed'i diğer Araplara bırakın. Onu öldürürlerse istediğiniz olur. Öldürmezler de ileride güç kazanırsa onun akrabası olmakla ölürsünüz. Korkak. Bu konuşmayı neden yaptığını anlamıyor muyuz? Oğlun Ebu Huzeyfe, Muhammed'in saflarında olduğu için böyle davranıyor. Benim korkak olmadığımı iyi bilirsin Ebu Cehil. Ben sizi başınıza geleceklere karşı uyarıyorum. Ebu Cehil Utbe'yi dinlemedi bile. Nahle vakasında kardeşi öldürülen amiri harekete geçirmek için ona şöyle seslendi. Amir, burada neler oluyor bak! Akrabalarınızı öldürmeyin diye bizi savaştan alıkoymak istiyorlar. Senin kardeşini öldürenlerin kanı yerde mi kalacak? Elbette kalmayacak. Mekke'nin yiğitleri onlara gereken cezayı verecek. Korkaklar canının derdine düşenler geri kalsın. Hadi savaşa! İntikam vakti! Ramazan ayı olduğu için Müslümanlar oruçluydu. Peygamberimiz onlara oruçlarını açmalarını söylediği halde ashab-ı kiram oruçlarını bozmak istememişler ve bu konuda ağır davranmışlardı. En sonunda Resulullah'ın orucunu bozduğunu görünce bunu yapmaları gerektiğini anladılar ve birkaç lokma yiyecek yiyip savaş meydanına çıktılar. Peygamberimiz Kureyş müşriklerinin zırhlar içinde tamamıyla silahlanmış bir şekilde akıp geldiklerini görünce dua etmeye başladı. Allah'ım işte Kureyş müşrikleri kibir ve gururuyla geliyorlar. Sana meydan okuyorlar. Rasulünü yalanlıyorlar. Allah'ım bana yapmış olduğun yardım vaadini yerine getir. Allah'ım onları helak et. Allah'ım sen bana kitabı indirdin. Müşriklerle çarpışmayı emrettin. İki gruptan birini nasip edeceğini de vaat ettin. Sen verdiğin sözden caymazsın. <gülüyor> Resulullah askerlerinin saflarını kontrol etmeye başladı. Eline aldığı bir ok çubuğuyla safları düzeltirken, ok, Sevat adlı sahabenin karnına dokundu. Ona, ey Sevat, hizaya gir diyen peygamberimize Sevat, Şaşırtıcı bir biçimde cevap verdi. Ya Resulallah, canımı acıttınız. Allah seni bize hak ve adaletle gönderdi. Bunun karşılığını almak isterim. Sevad'ın söylediklerini duyan arkadaşları ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sevad, karnına yanlışlıkla değen bir sopanın bedelini Resulullah'tan nasıl alacaktı? Peygamberimiz karnını açarak, buyur hakkını al diyerek sopayı ona uzattı. Herkes nefesini tutmuş, Sevat ne yapacak diye bekliyordu. Sevat eğildi, peygamberimizin elini öptü ve ona sarıldı. Asabı ı kiram rahatlamıştı. Yaptıklarının sebebini Sevat şöyle izah etti. Ya Resulallah, bugün Allah'ın emriyle ecelimin geldiğini hissediyorum ve senden ayrılmaktan korkuyorum. Bunun için sana son bir kez sarılmak istedim. Bu duygusal ana şahit olanlar gözyaşlarını tutamadılar. Peygamberimiz de sevada hayır dualar etti. Peygamberimiz saf düzenine girerek hazır bekleyen mücahitlerle son konuşmasını şu sözlerle yapıyordu. Ben sizi Allah'ın emir ve teşvik ettiği şeye teşvik eder, yasakladığı şeylerden de sakındırırım. Şüphe yok ki şanı yüce olan Allah, hak ve gerçek olanı emreder, doğruluğu sever. Hayır sahiplerine bunun mükafatını verir. Siz şu anda öyle bir yerde bulunuyorsunuz ki, Allah burada hiç kimsenin Allah rızasından başka bir karşılık istediği amelini kabul etmez. Sabır, zahmet ve sıkıntı yerlerinde gösterilirse, Allah onunla üzüntüleri dağıtır, insanları gamdan kurtarır. Ahirette ise kurtuluşa erdirir. Allah'ın peygamberi aranızda bulunmaktadır ve sizi Allah'ın azabıyla korkutarak size emir ve tavsiyelerde bulunur. Bugün Allah'ın hoşlanmayacağı işleri yapmaktan sakınınız. Allah size zilletten sonra izzet ve şeref verdi. Öyleyse onun kitabına ve emirlerine sımsıkı sarılınız ki Rabbiniz sizden razı olsun. Rabbiniz bu meydanda size rahmet ve mağfiretini vaat etmiştir. Bu imtihanı kazanın. Çünkü O'nun vaadi hak, sözü gerçek, azabı ise şiddetlidir. Bizler hepimiz hay ve kayyum olan Allah'a bağlıyız. O'na sığındık, O'na tutunduk, O'na dayandık. Dönüşümüz de O'nadır. Allah beni ve tüm Müslümanları bağışlasın. Amin. Ya Resulallah, şu dağlar ve taşlar yerinden ayrılmadıkça biz de bu meydanı bırakmayız. Allah bize yeter. O ne güzel dost, ne güzel vekildir. Allah'ım, kafirlere karşı bize yardım et. Bizim ayaklarımızı sabit kılın. Allah'a ömrün! Allah'a Allah Araplar arasında yapılan savaşlarda iki ordu karşı karşıya geldiğinde dahi, aradaki elçilerin girişimiyle çarpışmanın engellendiği olurdu. Peygamberimiz bu amaçla Hazreti Ömer'i Kureyş'e gönderdi. Fakat Hazreti Ömer'in uzlaşma teklifi kabul görmedi. Aksine Mekke ordusundan birkaç kişi Müslümanların alanında bulunan su kuyularını zapt etmek üzere harekete geçti. Ebu Cehil'in kabilesinden olan Esvet bir kuyuyu ele geçirmek üzere ilerlediğinde karşısına Hazreti Hamza çıktı. Dur dedim sana. Buradan öteye geçemezsin. Beni kim durduracak peki? Ben Lat Latbe Uzza adına yemin ettim. O kuyuya ulaşmadan dönmeyeceğim. Ben durduracağım. He? Al <gülüyor> işte böyle. Esved'in ölümüne şahit olan Utbe atını savaş meydanına doğru sürdü. Bir yanında kardeşi Şeybe, diğer yanında oğlu Delit vardı. Müslümanlara yaklaşıp onları teke tek çarpışmaya davet etti. Ey Muhammed adamlarını gönder Hangimiz güçlüymüş anlasınlar Babası Utbe'nin bu çağrısını duyan Ebu Huzeyfe hemen ileri atıldı Kılıcını sıyırarak babasına ve kardeşine doğru ilerledi Peygamberimiz ona engel oldu Sen dur dedi Bunun üzerine Ensar gençlerinden Muaz, Muavvis ve Abdullah bin Revaha izin istediler Resulullah onların çıkışına müsaade etti. Durun, siz kimsiniz? Evs ve Hazreç Deniz. Bizim sizinle işimiz yok. Sizinle çarpışmak istemiyoruz. Bizim derdimiz Muhammed ve arkadaşlarıyla. Muhammed! Karşımıza kavmimizden dengimiz olanları çıkar. Peygamberimiz Ensar'a saflarına dönmelerini söyledi. Onlar da geri geldiler. Resulullah arkasına dönerek şöyle dedi. Ey oğulları Kalkın ve Allah'ın nurunu söndürmek üzere gelenlere karşı hak yolunda çarpışın. Çarpışın ki Allah peygamberinizi bunun için göndermiş bulunuyor. Kalk ey Ubade! Kalk ey Hamza! Kalk ey Ali! Minferlerinizden yüzünüzü göremiyoruz. Konuşun da kim olduğunuzu anlayalım. Ben Hamza'yım Ben de Ubeyde'yim Ben de Ali bin Ebi Talib'im ha, Şimdi oldu Siz bize densiniz İki grup birbirine yaklaştı Ubeyde bin Haris Utbe ile Hazreti Hamza Şeybe ile Hazreti Ali ise Velid ile karşı karşıyaydı Birbirleriyle çarpışmaya başladılar <gülüyor> Hazreti Hamza, Şeybe'yi, Hazreti Ali de Velid'i kısa sürede öldürdü. Hazreti Ubeyde ise hem düşmanını yaralamış hem de ağır yaralar almıştı. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali koşarak Utbey'i öldürdüler. Arkadaşlarını ise taşıyarak Müslümanların tarafına götürdüler. Ya Resulallah, ben şehit miyim? Peygamberimiz, evet, sen şehitsin dedi. Ah, elhamdülillah, keşke, keşke Ebu Talip sağ olsaydı. O seni korumak için and içmişti. Ve senin çevrende çoluk çocuğumuzu unutturacak derecede çarpışıp yere serilmedikçe seni kimseye teslim etmeyeceğini söylerdi. Hayatta olsaydı, benim de bu söze layık olduğumu görürdü. <gülüyor> bir bacağı kopan Hazreti Ubeyde bir süre sonra şehit oldu. Bu birebir mücadele düşmanın moralinin bozulmasına sebep oldu. Mekke'nin ileri gelenlerinden üçü ölmüştü. Ölenler aynı zamanda Mekke reisi sayılan Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in birinci dereceden akrabalarıydı. Hint bu yüzden Hazreti Hamza'yı hiç unutmadı ve ona olan kinini hep canlı tuttu. İki grup arasında süren gergin sessizlik, Kureyş'ten gelen bir ok sesiyle bozuldu. Ah! Hazreti Ömer'in azatlı kölesi ölümcül bir yara alarak yere düştü. İkinci ok kuyudan su içmekte olan Hazreçli Genç Harise'nin boğazına isabet etti. Ah! Peygamberimiz şöyle seslendi. Muhammed'in ruhu elinde olan Allah'a ant olsun ki, bugün mükafatını ümit ederek, geri çekilmeksizin düşmana karşı savaşarak ölenleri, Allah doğrudan cennetine alacaktır. Demek ki benimle cennet arasında şu adamların beni öldürmelerinden başka bir şey yok, öyle mi? Allah'ın adıyla saldırın! Yürüyün ey bu hacir! Yürüyün ey ensar! Allah sizinledir! Allah! Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.